Rahim ne şeytan recim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve naûzu billahi min ve min seyyiâti amâlinâ Men ve men yudlil Ve illallah vahdehu ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühü Emme ba'd feinne esteğal ve hayral hadi hüdü Muhammedin sallallahu ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesasetha ve kullu muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve kullu zalaletin fî'nâr. Bugün konumuz inşallah tahkim meselesi, muhakeme olmak. Allah'ın şeriatının hükümlerini yürütecek ve uygulayacak Müslüman bir veliül emr, yani İslami yönetim bulunmadığı sürece İslam ümmetinin fertlerinden iman ismi kalkar iddiasında bulunanlardan bazıları bu söylediklerine Allah Azze ve Celle'nin şu ayetlerini delil olarak göstermişlerdir. Bunlardan birisi Nisa suresi 65. ayeti Öyle değil, Rabbine andolsun ki onlar aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem kabul etmedikçe sonra da senin vermiş olduğun hükümden dolayı kalplerinde herhangi bir sıkıntı olmaksızın tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş sayılmazlar. Maide suresinin 68. ayeti De ki ek kitab ehli, Tevrat'ın, İncil'in ve Rabbinizden size indirilenin hükümlerini doğru, tasdik ve icra edinceye kadar siz haktan hiçbir şey üzerinde değilsinizdir. Ve Nur Suresi 51. ayeti. Müminlerin aralarında hükmetmek üzere Allah'ın Resulüne davet edildikleri vakit söylemeleri gereken sözleri ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte asıl feraha, felaha erenler bunlardır. Bu iddiayı öne sürenler şöyle derler 1. ayet yani Nisa 65. ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tahkim edilmesini anlaşmazlıklarda hakem kılmasını onun verdiği hükme razı olunup tam anlamıyla teslim olmasını vacip kılmaktadır. Bu durum ise ancak İslami yönetimin varlığı ve ümmet arasında İslam şeriatının üstünlüğü ve fiilen uygulamasıyla mümkün olabilir. Zira eğer üstünlük İslam şeriatının değil ise başka bir şeriatın üstünlük sağlaması ve hakim olması kaçınılmazdır. İnsanlar istemeyerek bile olsa o takdirde bu şeriatın hakemine başvurmak zorunda kalacak ve hayatlarının her türlü durumunda ona boyun eğeceklerdir. Bunun sonucunda Yüce Allah'ın emretmiş olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tahkim etmek, onun hükmüne razı olup teslim olmak gerçekleşmemiş olacaktır. Bu kimseler iddialarına şöyle devam ederler. Vacip olan bir şeyin ancak kendisiyle tamam olabildiği her bir husus aynı şekilde vaciptir. Eğer... Nisa suresindeki ayeti kerimenin hükmü, hükme bağladığı husus yerinde ancak İslami bir yönetimin gerçekleşmesiyle tahakkuk edebilecekse o takdirde bu yönetimin gerçekleşmesi için ayetin hükme bağladığı ve vacip kıldığı bir husus olur. Buna göre İslami yönetim var olmadığı sürece ayeti kerimenin nasıl gereğince insanlar tek tek mümin ismine ve sıfatına sahip olamazlar. İddiaları bu şekilde. Biz de Allah'ın yardımıyla şunları söylüyoruz. Ayeti kerimenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başvurmayı ve onun vermiş olduğu hükmet tam manasıyla teslim olmayı vacip kıldığında, diğer bir ifadeyle, Allah'ın şeriatını hakem kabul edip, Allah'ın helal, haram, farz kıldığı, yasakladığı ya da mübah kıldığı şeylerde, Allah'ın hükmüne razı olup teslim olmayı emretmiş olduğu katıksız hak ve doğrudur. Doğruluğunda en ufak bir şüphe yoktur. Ancak bu tahkimin İslami bir yönetim olmaksızın olamayacağına gelince bu doğru değildir. Allah'ın şeriatı ile Allah'ın hükmünü infaz edip şer'i hükümleri Allah'ın kullarına uygulamak arasında bir ayrım gözetmek gerekir. Allah'ın şeriatını tahkim etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden vahiy olarak söylemiş olduğu şer'i naslara başvurmakla gerçekleşir. Bu başvurmaktan amacımız bir şeyin helal mi, haram mı olduğunu, bir işin farz mı yoksa yasak mı olduğunu, bir şeyin üzerimizde bir görev mi, bizim hakkımız mı olduğunu anlamaktır. İşte bütün bu hususlar sadece naslara başvurmakla anlaşılabilecek şeylerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tahkiminin yani hakem kılınmasının, İslam şeriatının tahkiminin aynı zamanda onların hükmüne başvurmak ve hükümleri onlara döndürmek gibi hususların da anlamı yine budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmüne başvurulup tahkim edilirse, o hakem kılınırsa ve Allah'ın hükmü bilinirse, o takdirde kalbin o hükmün hak olduğunu kesin ve rahatlıkla kabul etmesinin, ona inanmasının ve ona göre amel etmesinin gerektiğini bilmesi gerekir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vermiş olduğu hükmet tam manasıyla teslim olmanın anlamıdır. Gördüğü gibi bütün bu usların İslami bir yönetimin varlığı ya da yokluğuyla herhangi bir ilgisi yoktur. İslami bir yönetimin olmasının e, vacip olması ayrı bir mevzu. Biz burada ele alınan konu e, İslam bir yönetim olmadığı zaman o ülke insanların kafir mi yoksa mü, Müslüman ismi mi alacağı meselesi konuşulur mesele bu kişi yediği içtiğiyle ilgili olarak kendisiyle evlenmesi seyrel olan kadınlarla kendisinin ya da başkalarının ellerindeki malın durumuyla eşiyle çocuklarıyla komşularıyla içinde yaşadığı ülkenin yöneticileriyle ülkenin dışında kalan insanlara bakışın nasıl olması gerektiğiyle ve hayatın her yönünü kapsayan diğer bütün ilişkileriyle ilgili Allah'ın hükmünün ne olduğunu bilmek için Allah'ın şeriatına nerede olursa olsun başvurabilir. Diğer taraftan, başkalarıyla arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara anlaşmazlıklarda yapmamız farz olan iş, bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakemliğine başvurmaktır. Bu ise Peygamber aleyhisselatü vesselamın bildirmiş olduğu şerif hükümlere başvurmakla olur. Böylelikle anlaşmazlığa konu olan o olay hakkında Allah'ın hükmü öğrenilmiş, Böylelikle herkes de hakkının ne olduğunu anlamış olur. Şayet anlaşmazlık Allah'ın ayeti kerimeden ya da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriften maksadın ne olduğuyla ilgili ise diğer bir ifadeyle eğer ihtilaf anlaşmazlık konusunu teşkil eden olay ile ilgili olarak Allah'ın hükmünün hakikatinin ne olduğu hakkında ise bu anlaşmazlığın sona edilmesinin tek bir yolu vardır. O da iki taraftan birisinin diğerine Allah'ın hükmünün hakikatinin ne olduğuna delil teşkil edebilecek apaçık olan bu belgesini, delilini ortaya koyması icabıdır. O takdirde karşı tarafın delile boyun eğip kabul etmesi ve bunun delalet ettiği Allah'ın hükmünün bu olduğuna inanması, bunun hak olduğunu kabul edip buna tam anlamıyla teslim olması gerekir. Bundan sonra yani tahkim ve teslim ameliyesi tamamlandıktan sonra itaat etmekle yani Allah'ın hükmünü infaz etmekle emredilmiştir. Şu husus belirtilmişti. İslami yönetim ya da Müslüman imam ya da Müslüman veliyül emrin varlığından gaye onun uydurma teşride bulunması ya da aklına göre güzel ve hak olarak gördüğüyle hükmetmesi için olmayıp Allah'ın hükmün ve Allah'ın hak olduğuna hüküm verdiği şeyleri infaz etmek, gerçekleştirmek içindir. Eğer şer'i hüküm üzerinde icma edilmiş hususlardan ise artık o iştahat alanının dışına çıkmış o konuda hata ve tevil ihtimalleri de ortadan kalkmış demektir. Ancak hükümle ilgili olarak görüşler birden fazla ve bakış açıları farklı ise bu durumda veliül emr gücün yettiğince iştahat eder. Ondan sonra da iştahatı kendisini neye ulaştırmışsa onu uygular. O halde Müslüman veliül emrin ki Müslüman kadı onun naibi olup yetkisini de o Müslüman veliül emrden alır. Müslüman veliül emrin yöneticinin işi sadece adının kendisini ulaştırdığı sonuca uygun olarak ve anlaşmazlıklara son vermek için kendisince Allah'ın hükmü olarak gördüğü şeyin infazını emretmekten başka bir şey değildir. O bununla birlikte masum olamaz. Bazen ayet ve hadisleri anlamakta hata edebilir ve vermiş olduğu hükümde Allah'ın hükmünü isabet ettirmeyebilir. Bu bakımdan veliül emrin hükmü hiçbir zaman bir haramı helal, bir helali de haram kılamaz. Haram ve helal konusunda sadece Allah'ın hükmüne itibar edilir. O halde veliül emrin hükmü, Kendisinin Allah'ın hükmü olduğuna inandığı ve bazı olaylarda hak sahibi olmayanın elinde bulunabilen, buna karşılık hak sahibinin de getirmekten aciz kaldığı delillerin ışığında hak olarak gördüğü şeye göre verdiği kararı uygulamasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Gerçek şu ki sizler huzuruma davalaşmaya geliyorsunuz. Ben sizin gibi bir beşerim. Sizlerden herhangi bir kimse... Delilini sürerken öbüründen daha güzel laf yapabilir, ben de işittiğime uğrum olarak hüküm verebilirim. Şunu biliniz ki ben kime kardeşinin hakkından bir şey hükmedecek olursam sakın onu almazsın. Çünkü muhakkak ben ona ateşten bir parça kesip veriyorum demektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözlerinden açıkça anlaşıldığına göre o anlaşmazlıklarda hüküm vermektedir. Buradaki hüküm ise emrin dış görünüşe uygun olarak ve delillerin ispatlayıp aralarında anlaşmazlık bulunan tarafların her birisinin ortaya koyduğu delillere uygun olarak vermiş olduğu emrin infaz edilmesi anlamındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki taraftan birisinin delilinin öbüründen daha kuvvetli olabileceğini ve bu tarafın delilini daha rahatlıkla ortaya koyabileceğini, buna rağmen onun hak sahibi olmama ihtimalinin de bulunabileceğini belirtmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun lehine hüküm verecek ya da onun lehine olmak üzere hükmü infaz edecek olursa, bu gerçekte hak sahibi olmayan kimsenin artık hak sahibi olu vereceği manasını taşımaz. Haklı polisiyona geçmez. Bilakis lehine hüküm verilmesine rağmen bu hak onun için haram olur. O bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu lehine verilen bu hüküm gereğince sahip olduğu bu hakkı almaktan nehyetmekte, Aksi ateşten bir parça almış olacağını kendisine bildirmektedir. Burada yine e, bu hadisten anlayacağımız hususlardan birisi de zahire göre hüküm vermek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu e, hadiste belirttiği gibi e, kendisinin huzuruna e, ağzı iyi laf yapan birisinin gerçekte haksız bile olsa onun lehine hüküm verebileceğini söylüyor. Halbuki kendisi vahiyle desteklenen birisi, vahiy alan birisi. Buna rağmen böyle bir e, hata olabilir. Bu da bize neyi gösteriyor? Bir kimse keşif sahibi de olsa, keramet sahibi de olsa şeriatın zahiriyle hükmetmek zorundadır. Dinde e, zahir esas. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hakim olarak hüküm verip onu infaz etmesi anlamındaki hükmünün durumu budur. Halbuki o Allah'ın hükmünün hakikatini bilmekte, ayeti ve ondan Allah'ın gerçek maksadının ne olduğunu anlamakta, vehme düşmekten de masum pozisyondadır. Onun dışında kalanların tümü ise Allah'ın hükmünün gerçeğini bilmekte hata edebilir, ayet ve hadisleri anlamakta vehme düşebilir, bazı şer'i hükümleri bilmemesi söz konusu olabilir. İşte bu başka kimselerin verecekleri hükümler hiçbir haramı helal ve hiçbir helal de haram kılmaz. Bununla birlikte taraflar her zaman için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakemliğine başvurmakla yani anlaşmazlıklarını şeriatın naslarına döndürmekle emrolmuşlardır. Ayrıca bu tahkimin hakem kılmanın sonucunda kalbine yerleşen hakka uymakla da memurdurlar. İsterse bu hak emre ya da kadıya gizli bulunsun ve isterse bunun hilafına hüküm vermiş olsun. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakemine başvurmak suretiyle onun vermiş olduğu hüküm öğrenilmiş olur. O zaman onun vermiş olduğu bu hükme razı olmak ve ona tam manasıyla teslim olmak durumu ortaya çıkar. Yani onun vermiş olduğu bu hükmün Yüce Allah'tan gelmiş hak hükmü olduğuna kesin olarak inanmak ve ona itaatin lüzumunu farz oluşunu kabul etmek gerekir. İslami bir yönetimin var olup olmaması bu konuda durumu değiştirmez. Hatta İslami yönetimin varlığı bunun gerçekleşmesi için yeterli olmayabilir de. İslami yönetim var olduğu halde herhangi bir kişi Allah'ın hükmüne muhalif bir şey inanır ve bu konuda Resulullah'ı tahkim etmeyebilir, ona hakem kılmayabilir veya herhangi bir insanın kalbi o yüce peygamberin herhangi bir meselede vermiş olduğu bir hükmü kabul etmeyebilir ve o hükme teslim olmayabilir. Allah'ın şeriatının hükmüne başvurmanın Müslüman veli lülemlerin emrin varlığına mutlaka bağlı olmadığına dair en açık delil bizzat bu kesimin kendi görüşlerini ispatlamak için delil olarak öne sürdükleri Nisa 59. ayettir. Şöyle ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Resul'e ve sizden olan emir Allah'a itaat edin. Resul'üne itaat edin. Ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resul'üne götürün. Bu ayet-i kerimede kendisinden söz edilen havale etmek hiç şüphesiz onların hükmüne başvurmaktır. Yani Allah'ın ve Rasul'ün hükmüne. Eğer bu kesmin ileri sürdüğü gibi Allah'ın şeriatının hükmüne başvurmak ancak Müslüman veliül emir kanalıyla olabiliyorsa Müslümanlarla veliül emir arasında herhangi bir anlaşmazlık ortaya çıktığı takdirde Allah'ın ve Rasul'ün hükmüne nasıl başvurulacak ve bu anlaşmazlık onların hükümlerine nasıl havale edilecektir? Yani, Ulu Emre itaat-ı emreden hadislerle Masiyet esnasında dinleyip itaatin söz konusu olmayacağını açıkça belirten hadisler e, Ubade bin Samit'ten, Ümmü Seleme, i̇bn Mesud ve diğer bazı sahabelerden gelmiştir. E, daha önce e, bunları zikrettik zaten. E, mesela Halika, yaratıcıya isten olan bir usta mahluka itaat yoktur hadisi gibi. Yine İbn-i Mesud'dan gelen rivayette sizden sonra öyle idareciler gelecek. Bunların yaptıklarından bir kısmını hak olarak görecek, bir kısmını da münker olarak göreceksiniz. Bunların münkerlerine itaat yoktur, itaat edilmez. Şeklinde hadisler gelmiştir. Bizler veliül emrin vermiş olduğu emrin, Allah'a masiyet olup olmadığını ise, ancak onu Allah'a ve Resulüne havale edip, onların hükmüne başvurmamız halinde anlayabiliriz. Yani veliül emriden sadır olan bir emir, ancak kitap ve sünnette arz ettiğimiz takdirde onun bu emrinde Allah'ın emirlerinin dışına çıkmak, masiyet ve kitabı ve sünnete muhalefet olduğunu açıkça anlayabilir ve böylece onun bir isyan olduğunu, masiyet, günah olduğunu bilebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakemliğine başvurmak bu kesimin dediği şekilde ancak Ullemr kanalıyla olabiliyor ise o takdirde bizler bizzat veliül emrin vermiş olduğu emirleri Rasullaha döndürmekten ve bunların Yüce Allah'a masiyet mi, itaat mı olduğunu açıktan açığa anlatmaktan, anlamaktan aciz kalırız. Gerçek şu ki, İslami yönetimin varlığını gerektiren, Yüce Allah'ın hükmünün yürürlük kazanması ve şer'i hükümlerin icra edilmesidir. Onların hükmüne başvurmak değildir. Zaten Müslüman veliül emr ya da İslami yönetim, Yüce Allah'ın hükümlerini uygulayan, ...ve Allah'ın kullarına şeriat ahkamını tatbik eden kimseden başkası değildir. Mesela bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başvurduğumuzda hırsızlığın haram olduğunu, Allah'ın hırsız erkek ve kadın hakkındaki hükmünü ellerinin kesilmesi şeklinde belirlenmiş olduğunu öğreniriz. İslam'ın bir yönetimi var olsa da olmasa da onun hükmüne başvurmak mümkündür ve her hüküm, iki hüküm arasında fark doğmaz. Fakat Allah'ın hırsız erkek ile hırsız kadın hakkındaki hükmünün uygulanabilmesi için şeriat tarafından belirlenmiş bu cezayı Müslüman ümmet arasında infaz etmekle görevli bir amme otoritesinin varlığı kaçınılmazdır. O halde Allah'ın şeriatının hükmüne başvurmak ile Yüce Allah'ın ve Resulünün vermiş olduğu hükme razı olmak ayrı bir konu, onların hükmüne başvurmanın sonucunda bilinen Allah'ın hükmünü yürürlüğe koymak yani infaz etmek ayrı bir konudur. Yüce Allah'tan ve onun Resulü'nden sadır olan her bir buyruk bize o buyruğun içerisinde yer alan şeyin hükmünü verir. Onun dışında yer alan şeylerin hükmünü vermez. Misal olarak Yüce Allah'ın Nur suresi 103. ayetinde Muhakkak namaz müminler için vakitleri belli olarak farz yazılmıştır. Nur suresi 103 ayet değil burada bir yanlışlık var. Muhakkak namaz müminler için vakitleri belli Olarak farz yazılmıştır. Vakitleriyle farz yazılmıştır buyuruyor. Bu ayetin bize bildirdiği hüküm şudur. Namaz müminler üzerine farzdır. Bu farzın belirli bir niteliği vardır ki bu nitelik vakittir. İşte bu buyruğun bize bildirdiği bütün hüküm bundan ibarettir. Bu ayette yer alan buyruğun medlulünün dışına çıkan huslarla ilgi olarak bu hitapta herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Mesela ayet-i kerime bize farz olan namazı terk edenin hükmünü bildirmediği gibi bizi namazı edadan alıkoyacak herhangi bir saldırganlık karşısında ne yapmamız gerektiğinin hükmünü de vermemekte. Ayrıca hırsızlık yapanın, zina edenin, içki içenin ve benzeri davranışları yapan hükümlerinin ne olduğunu da göstermemektedir. Çünkü bütün bunların hükümlerini e, bizler başka yerlerde buluruz. Bu gibi davranışların hükümlerini onlara ihtiva eden başka hitaplarda ararız. Şu anda üzerinde durmakta olduğumuz öyle değil, Rabbine and olsun onlar seni kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda hakem kabul etmedikçe diye başlayan ve Nisa suresinde yer alan ayeti kerime bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakemine başvurup onun vermiş olduğu hükme razı olarak teslim olmak hükmünü vermektedir. Yine aynı şekilde bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakemine başvurmayanın ya da onun vermiş olduğu hükme razı olmayıp teslim olmayanın hükmünün ne olduğunu da bildirmektedir. Ancak bu ayet-i kerimede Yüce Allah'ın ve Rasul'un hükmünü infaz etmeyenin hükmünün ne olduğu belirtilmemektedir. Yani bu Nisa 65. ayetinde e, ne var? Allah'ı ve Rasul'ü hakem kılmak emrediliyor. Ama bunu yapmayanın hükmü belirtilmiyor. Dolayısıyla yani e, estağfurullah bunu yapmayan değil yani e, onları hakem kılmayan değil de hakem kıldığı halde o hükmün gereğini infaz etmeyenin hükmü belirtilmiyor. Sadece hakem kılmayı gerçekleştirmeyen yani onların emrine teslim olup razı olmayanların iman etmemiş olacağını bildiriyor bu ayet. Evet. Ama o hükmün gereğini infaz edilmesi, uygulamaya sokulması e, burada bu yapılmadığı takdirde onların kafir olacağı hükmü çıkmaz. İşte bu son konu bizim şu anda üzerinde durmakta olduğumuz ayet-i hitabının medlulünde yer almıyor del çıkarılan bir husus değil. O halde Allah'ın ve Rasulünün hükmünü uygulamayan kimseler hakkındaki hükmün ne olduğu aynı konuyla ilgili delillerin taştıkları ifade ve hükme bağlı bulunmaktadır. Yine aynı şekilde şu anda üzerinde durmakta olduğumuz ayet-i kerimede müminlere yöneltilen hitaplarda Rasulullah'ın hakeminine başvurmaktan alıkoyacak herhangi bir baskıyı önlemek ve kaldırmak için nelerle mükellef olduğumuzda belirtilmemektedir. Bu ayet-i kerimelerdeki hitap sadece Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Hakem kılmak ve onun vermiş olduğu hükme razı olmanın gereğini belirtmekten ibarettir. Bundan önce de delil olarak sunduğumuz ayet-i vadislerde ikrah altında kalan kişiden günahın kaldırılmış olduğunu öğrenmiştik. Buna göre bizim şu anda üzerinde durmakta olduğumuz ayeti kermenin taşıdığı hüküm, Resulullah Aleyhisselatü vesselam vermiş olduğu hükmün dışında kalan herhangi bir hükme başvurmak üzere ikrah edilen kimse için Kalbi iman ile mutmain olduğu sürece söz konusu değildir. Belirli bir iş ile mükellef kılan her bir emir, bu emrin uygulanmasını engelleyen her türlü baskı ve saldırganlığı ortadan kaldırmak için kesin bir kesin olarak bir teklif taşır denilemez. Önceden de belirttiğimiz gibi namazın kılınmasına dair olan bu emir, onun kılınmasını engelleyen herhangi bir saldırganlığı ortadan kaldırmak için belirli bir yükümlülük getirmemektedir. Yine haç farizasının edasına dair olan emir, bu farzayı eda etmekten alıkoyan kimselere karşı çarpışılmasını ya da bu farzın edasının yerine getirilmesine karşı müdafaa yapılmasını emreden herhangi bir ifade taşımamaktadır. O halde herhangi bir teklifi belirten emir ve hitap ayrı bir konudur. Bu emir ve mükellefiyeti gerçekleştirmeyi engelleyen herhangi bir saldırganlığı ortadan kaldırmak ise ayrı bir konu, ayrı bir şer'i durumdur. Bu konuyla ilgili yapılmaz gereken husların delili ise diğer başka hastalarda yer alır ve onlardan öğrenilir. Nitekim Allah Azze ve Celle Haç suresinin 39. ayetinde zulmedildikleri için kendileriyle savaşılanlara savaşmaya izin verildi. Muhakkak Allah onlara zafer vermeye kadirdir. Yine Enfal 39. ayetinde onlarla fitneden eser kalmayınca ve din tümüyle Allah'ın oluncaya kadar savaşınız buyuruyor. İşte bu gibi durumların hükmünü de bu ve buna benzer saldırganlığı oradan kaldırmayı, savunmayı ve en yüce kelime, Allah'ın sözünün olması için, ilahi kelimatullah için münkeri bundan önce açıkladığımız, açıklamış olduğumuz şekilde değiştirmek için savaşmayı emreden buna benzer naslardan anlamaktayız. Vacibin ancak kendisiyle tamamlanabildiği şey de vaciptir sözüne gelince bu masum olmayan insanlar tarafından ortaya olmuş bir ifade olup Buna dair ne Kur'an'da ne de sünnette herhangi bir nas yoktur. Bu ifadeyi kullananlar, bunun belli bir takım mükellefiyetleri ihtiva eden naslarda gördükleri bir manaya işaret etmek için kullanmışlardır ve bu hususlar, bizatihi kastedilmemekle birlikte gerçekleştirilmek istenen bir başka maksada hizmet etmek içindir demişlerdir. Mesela abdest almakla namaz için temizlenmek kastedilmiştir. Abdest almak için su temin etmeye çalışmak emri ile de abdestin gerçekleştirilmesi kastedilmiştir. Yine kişinin gözünü harama bakmaktan men etmesine dair olan emirden ve caiz olmayan dokunmaların men edilmesinden gözetilen maksat, bu gibi durumlarda yasaklanmış olan haram cinsel ilişkiye düşmekten uzak tutmaktır. Diyanet evet. bulu. Geçenlerdi abi, başıma geçirsem öyle bahrelerle döndürmelerle. O dağılık. Lan niye anlatmış? Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Sağ olasın. Neyse, çok seveyim. Evet, vacibin ancak kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir ifadesi örneklerde verildiği gibi bu usları izah etmek için yani bu emrin uygulanmasının kesin bir gereğidir. Çünkü bunlar olmaksızın o emrin uygulanmasına imkan asla yoktur. O halde bu gibi işler Bizatihi o emrin bir parçasıdır. Bazı kimseler vacibin ancak kendisiyle tamam olabildiği her şeyde vaciptir ifadesini şer'i bir kaide olarak kabul etmeye çalışmışlarsa da bu kaidenin tatbiki konusunda ihtilaf etmişlerdir. Hatta bu ifadeyi şer'i bir kaide haline getirmeye çalışanlar bile asli vacibin ancak kendisiyle tamam olabildiği fer'i vacibin hükmünün asli olan vacibin hükmünün aynısını taşıdığını ileri sürmüyorlar sürmemişler. Aynı hükümde olduğunu söylememişler. Onu sadece vacip olarak görmüşlerdir. Mesela meşru olmayan dokunmak ile meşru olmayan şeylere bakmaktan kendisini korumanın hükmü bizatihi zina hükmünün aynısı değildir. Mesela harama bakan bizatihi zina işlemiş gibi aynı hükümde değildir. Zina eden e, rejim bekar ise e, ama harama bakan rejim edilmez mesela. Yine de elde şarap tutmak ve onu e, satmak hiç şüphesiz ki haramdır. Fakat onu yanında bulunduran ve satan hükmü elbette ki içen hükmü gibi değildir. Hükümleri sınırlandırma konusunda itibar ise onların her birisine dair var olan naslardır. Buna göre öyle değil Rabbine yemin olsun ki diye başlayan Nisa 65. ayet-i kerimesi Resulullah sallallahu aleyhi ve Sen hakeminle başvurmayı engelleyen bir saldırganlığın olması halinde onu ortadan kaldırmayı taşıyan bir yükümlülükte getirdiği iddiasının doğruluğunu farz etsek bile bu ayet-i kerime böyle bir mükellefiyeti eda etmeyip bu tür bir saldırıyı reddetmek için çalışmayan kimse hakkında hükmün ne olduğunu ihtiva etmemektedir. Bu bakımdan, bu gibi kimselerin bu ayet kerimeyi tefsir etmelerinde ve onu delil olarak kullanış şekillerindeki hataları ve İslam'ın bir yönetim var olmadığı sürece insanların mümin olamayacağına dair iddialarını sürmek için bu ayete dayanmalarının yanlışlığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Bizim her şeyden önce, şayet İslam'ın bir yönetim mevcut değilse, bütün ümmetin fertlerinde imanın varlığı söz konusu değildir sözleriyle. İslami yönetimin olmamasını caiz gören bir kişinin hükmü arasında bir ayrım gözetmemiz gerekli olan bir husustur. Çünkü İslam'ın bir yönetimin var olmasını, var olmamasını, onun varlığının vacip olduğuna delil olan kesin nasları bildikten sonra helal gören bir kimse nasları inkar ediyor, Allah'ın ve Resul'ün hükmüne muhalif hükümleri caiz görüyor demektir. Böyle bir kimse ise tartışmasız olarak kafir ve müşriktir. Böyle bir kimse de tartış böyle bir yönetimin varlığının vacip olduğuna inanan, Allah'ın İslam ın bir yönetimin varlığını emrettiğine inandığı halde onun var olması için çalışmaktan geri kalan bir kimse ise bundan önce de açıkladığımız gibi şer'an kabul edilemeyecek bir özrü olmadığı sürece günahkardırlar. Yani İslam şeriatı için çalışmayan kimse ancak günahkardır. Ama onu işte bu zamanda şeriat mı olur diyen kimse kafirdir. Gerçek şu ki İslam'ın bir yönetimin var olmaması halinde ümmetin bütün fertlerinden iman ismi kalkar şeklindeki iddia çok tehlikeli bir takım sonuçlara götürmektedir ki bu sonuçlar kesin naslarla ve icma ile çelişki halindedir. Çünkü hiç şüphe yok ki öyle değil Rabbine Andolsun ki diye başlayıp devam eden ayet hitabı genel olup bütün insanlara ve cinlere yöneliktir. Ancak bu iddiayı ileri sürenlerin söylediklerinden anlaşılan şudur. Bütün dünyaya hakim olan ve yeryüzünün herhangi bir parçasında bile Yüce Allah'ın şeriatından başkasının hükümlerine başvurmayı engelleyen İslam bir yönetim var olmadığı sürece hiç kimse mümin olamaz. Onların e, iddiasından çıkan sonuç budur. Yine onların bu dediklerine göre yeryüzünün herhangi bir parçasında ikrah yani zorlama altında kaldığı için İslam şeriatının dışındaki bir şeriatın hükümlerine başvuran bir Müslüman var olacak olursa bütün insanlardan ve bütün Müslümanlardan iman sıfatı kalkar. Nitekim bu sözlere göre Müslüman bir yönetici herhangi bir konuda bilerek Allah'ın emrinden uzaklaşırsa ümmetin bütün fertlerinden iman sıfatı kalkar. Onların göre. Çünkü yönetici herhangi bir konuda bilerek Allah'ın emrinden vazgeçecek olursa onda bulması gereken gerçek iman niteliği ortadan kalkmış olur. Dolayısıyla Müslüman velivli emrin varlığı da anında ortadan kalkar. Şeriata uygun olmayan bu hükmü dolayısıyla Allah'ın şeriatı dışında bir şeriat egemen olmuş olur. Bunun manası ise şudur. Hiçbir zaman yeryüzünün hiçbir tarafında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında bir Müslümanın varlığı söz konusu olmamıştır. Onların iddiasının varıp geleceği netice budur. Buna karşılık Yüce Allah'ın yardımını dileyerek şöyle söylüyoruz. Bu ayette mevcut bulunan hüküm bizatihi her ferde yönelik olan bir mükellefiyettir ki o da şudur. İster itikadi olsun, ister ibadetlerle, ister muamelat ile, isterse de başka konularla ilgili bulunsun. Hayatında karşılaştığı bütün uslarda Resulullah'ı hakem kılacaktır. Onun hakimine başvuracaktır. Bütün bu uslarda Yüce Allah'ın şeriatına dönecektir. Böylelikle o Resulullah'ın Rabbinden almış olduğu vahye uygun olarak neye hüküm vermiş olduğunu öğrenecektir. Ondan sonra kesin olarak onun hak olduğuna, uyulması gereken bu olduğuna itikad edecek ve tam anlamıyla teslim olacaktır kalbiyle ya da sözleriyle Rasulullah'ın hakemliğinden razı olmayan ya da onun hükmüne gerektiği gibi teslim olmayan bir kimseden ise iman sıfatı kalkar. Bilgisizin bilgisizliği dolayısıyla, cahilin cahilit dolayısıyla, iştihadında hata edenin hatası sebebiyle ikrah ve ıstırar yani zorlama ve zaruret halinde bulunan kimsenin de üzerindeki zorlama ve mecburiyet dolayısıyla mazur görüldüklerinin açıklaması daha önce geçmişti. İkrah altına kalan durumuyla ilgili olarak Maide suresinin 68. ayetine gelince de ki ek Tevrat'ın, İncil'in ve Rabbinizden size indirilen hükümlerini dosdoğru tatbik edinceye kadar siz haktan hiçbir şey üzerinde değilsinizdir. Ayetine gelince bu ayeti kerimeyi bu konuda delil olarak kullanmanın yanlışlığını anlamak için onun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye hicretinden sonra nazil olan Maide suresinin bir bölümü olması ve bu surenin İslam davetinin bütün alemlere ve aralarında kitap ehlini de dahil olmak üzere bütün insanlara yönetilmiş olmasından sonra ancak bundan sonra indinin bilinmesi yeterlidir. İşte bütün bu insanların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın kulu ve Rasulü oluna iman etmeleri, onun getirmiş olduğu her şeye inanmaları, onun hükmüne ve getirmiş olduğu bütün şer'i hükümlere boyun eğmeleri, onun getirmiş olduğu şeriatın kendisinden önceki bütün şeriatları ne ettiğinde şüphe bulunmadığını kabul etmeleri onlar için bir farz idi. Dolayısıyla aynı zamanda kitap ehlinin, Tevrat'ın ya da İncil'in ve bunlarda var olan şer'i hükümlerin sonra edilmesinden sonra uygulanmaları için, için bir hükümet ya da bir devlet kurmak ile mükellef tutulmuş oldukları elbette ki kabul edilemez. Bununla ilgili olarak şu söylenebilirse ancak kabul edilebilir. Burada Tevrat ve İncil'in tatbikinden kasıt nesh bulunan şer'i hükümlerdir ki bunlar Yüce Allah'ın bir ve ortakız olduğunu belirten Peygamber sallallahu aleyhi ve son peygamber olarak gönderileceğini ifade eden, onun risaletinin doğruluğuna delalet eden naslarla aralarında kitap ehli de dahil olmak üzere bütün insanların ona ve getirmiş olduğu her şeye iman edip onun hükmüne boyun eğerek sancağının altında toplanmaları gerektiğini belirten naslardır. Nur suresi 51. ayetine gelince aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve رسول'üne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir bölülüyor. Bu haktır. Her bir kişi için şahsi bir mükellefiyettir bu. Her bir insanın kişisel tavrını, akidesini, söz ve amellerini göz önünde bulundurmayacak olursak bunda bütün insanları kapsayan umumi bir hüküm yoktur. Bizim az önce söylediğimiz husus bu ayetine daha önce delil olarak kullanmış olduğumuz ayetlerin ortaya koymuş olduğu bir hükümdür. Bizler de Yüce Allah'ın söylediğini söyleriz. Üzerinde anlaşmazlık bulunan durum hakkında hükmün ne olduğunu bilmek için Allah Azze ve Celle ve Resulüne çağrıldığı halde kabul etmeyip yüz çeviren ve büyüklenerek Allah'ın ve Resulünün emrine muhalefet etmeyi helal görerek işitip itaat ettik demeyen kimsenin mümin olmadığını söylüyoruz. Bundan önce de hür iradesi ve kendi isteğiyle Allah'ın hükmünden yüz çeviren, kendisine ulaşmış bulunan Allah'ın şeriatının hakemine başvurmayı kabul etmeyen, diliyle ya da kalbiyle bu konuda inat gösteren bir kimsenin tartışmasız olarak kafir ve müşrik olacağını söylemiştik. Fakat kalbiyle bunu kabul ettikten sonra ameliyle bu işe karşı inat ederse, yani Allah'ın emrine muhalif olarak fakat amelinin batıl olduğuna, bu ameliyle uyulması ve ed itaat edilmesi gereken Allah'ın ve Resul'ün emrine asi oluna inanan kişi ise, İslam'dan çıkmasa ve iman sıfatı oradan kalkmasa bile fasıktır, asidir. Bazı kişiler e, hakim bir kimse, veliyülü emr olan bir kimse eğer Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor ise Yüce Allah'ın kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir e, ayetinin açık hükmü gereğince kafirdir derler. Bunlar iddialarını şöyle sürdürürler. Bu ayetin taşıdığı hüküm dinden zararı olarak bilinen hususlardandır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakimin durumu ise yine insanlar tarafından zararı olarak bilinen bir durum olduğundan dolayı Zaruri olarak her mükellefin bu hakimin kafir olduğuna e, kesin olarak söylemesi ve kalbiyle bunun öyle olduğuna inanması, diliyle de bunu açıktan açığa belirtmesi gerekir. Böyle bir yönetici hakkında hükmünü vermekte tereddüt eden bir kimse, dinden zaruri olarak bilinen bir hususu inkar etmiş olacağından kafirdir. Bu konuda herhangi bir tereddüt bulmaksızın. Bu yöneticinin kafir olduğuna hükmetmek konusuna muvaffakat göstermeyen bir kimsenin kafir olması ise öncelikle söz konusudur. Böyle bir hakimin tekfirine hüküm vermeyen bir kimse bu konuda Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemiş olacağından o da kafirdir ve bu böylece devam eder gider derler. Görüşümüze göre her şeyden önce dinde zaruri olarak bilinen ifadesinden neyin kastedildiğini tarif etmekle işe başlamamız gerekir. İn, e, i̇nsanda aslı olan, İnsanda asıl olan cehalet ve bilgisizliktir. Bu ise Kur'an nasıyla sabit olan bir husustur. Nahil 78. ayetinde Allah Azze ve Celle Allah sizi analarınızın karınlarından kendiniz hiçbir şey bilmiyorken çıkardı. Yani insanda asıl olan bilgisizliktir, cehalettir. Bunu bir kenara koyuyoruz şimdi. Daha sonra insan yaratılırken kendisine verilmiş olan fıtrayı kabiliyetlerle işitme, görme, tad alma ve dokunma gibi duyular vasıtasıyla bilgi kazanır. Hisleriyle bilgi edinir. İnsan öğrenmiş olduğu bu bilgileri bazen bir kasıt sonucu elde eder ve onları öğretmek için öğrenmek için çaba harcar. Ondan sonra da öğrenir. Yani bazı şeylere bedihi olarak ilmine kavuşur. Buna a priori diyor felsefeciler. Yani ilk anda hemen edinli verdiğin bilgi. Mesela bir meyve suyu içtiğinde diyelim Tatlı olduğunu hemen anlayıverirsin. Yani bu bedihi olarak anladığım bir ilimdir. Veyahut da e, uzaktan duman e, gördüğün zaman orada ateş olduğu bilgisine kavuşursun hemen. Bunun için ekstra bir gayret gerekmez onun öyle olduğunu için. Bu bedihi bir ilim. Bir de kişinin kendi kastıyla, kendi çabasıyla elde ettiği bir ilim. Kesbi olanı vardır. E, kastettiğimiz bu. E, bazen de öğrenme kastını göster Gütmemekle, böyle bir kastı olmamakla beraber bu bedihi dediğimiz. Hatta istemese bile bazı şeyleri öğrenebilir. Çünkü insan duyu organları zorunlu olarak ve iradesinin dışında bazı bilgileri taşıyabilir. İnsan bir şeyi gördüğü zaman gözünün ona ilişmesiyle gördüklerini o şey hakkında öğrenmiş olur. Bu konuda onun bir bulunması ile bulunmaması arasında bir fark yoktur. Yine bir şeyler işten bir kimse bu sözün kapsamını ve manasını öğrenir. İsterse kulağına varan bu söz iradesi dışında olsun. İnsan tabiatı gereği bir grup insanla birlikte yaşamaktan dolayı o insanların görünen durumlarının pek çok hallerine gözünün ilişmesi, onların söyledikleri pek çok söz ve seslerin kulağına ilişmesi kaçınılmaz bir durumdur. Böylelikle bu insan zararı olarak kulağına gelen, Aleykümselam ve ve berekatü, kulağına gelen, Gözüne ilişen ve diğer duyularının idrak ettiği şeyi zaruri olarak öğrenir. Bunda herhangi bir kastı yok. Yani bu zaruri elde edilen ilim. Hani az önce iddia sahiplerinin dinlen zaruri olarak bilinir diyerek e, üzerine bina ettikleri hükümlere istinaden söylüyoruz bunları. Zaruri ilim bu. E, i̇nsanın bilmiş olduğu haberlerin yolları çeşitlidir. Elde ettiği haberlerin yolları çeşitlidir. Bazen insan bir kişinin ya da bir toplumun durumunu görür bazen de tek kişiden veya bir topluluktan iştir. Haberlerin nakledilmesine dair en güçlü, en doğru yol ise, insanların nesiller boyunca ihtilafsız olarak ve değişiklik söz konusu olmaksızın birbirlerinden aktarmaları ve bununla birlikte tüm önünde nakledilen bu haberin sıhhat ve doğruna inanmalarıdır. Çünkü insan yapısı gereği, meşrepleri, arzuları, tabiatları ve maslahatları birbirinden farklı olan toplulukların asılsız bir olayı ya da doğru olmayan bir haberi uydurmalarına sonra da bunun nesiller boyunca birbirlerine aktarıp durdukları halde yalan olduğunun ortaya çıkmamasına veya onunla ilgili rivayetlerin farklılaşmamasına ya da insanlar arasında kimi tasdik ederken kimisi yalanlamasına veya bu konuda şüphe duymamasına imkan ve ihtimal yoktur yani e, düşünün bir topluluk aralarında ittifak ediyor ve bir şey uyduruyorlar yani bunun böyle devam etmesine imkan yoktur. Mutlaka işlerinden birisi e, şüphelenecek, bunu araştıracak, itiraz edecek e, ve bu bir şekilde ortaya çıkacaktır. Hakim olan e, o inanış olsa bile itiraz edenler buna olacaktır. Dolayısıyla herkesin herkesten naklede geldiği, doğruluğuna gerçek olduğuna hepsinin ihtilafsız, ittifakla bildirdikleri haber... Zaruri olarak bir bilgiyi gerektirir ve bu haberin de kesin olarak doğruluğunu ortaya koyar. Mesela Mekkeli müşriklerden hiçbir kimse Muhammed Aleyhisselam için yalancı dememiştir. Buna inanmamıştır. Bir takım bilgiler vardır ki kişinin belli bir niteliği kazanabilmesi için mutlaka onları bilmesi gerekir. Bu bilgileri bilmeyecek olursa bu sıfat ondan kalkar. Bu durumu izah ettikten sonra yani zaruri bilgi nedir? Zar, e, zaruri olarak bilmesi gereken nedir e, meselesini e, bu bilgiler verdikten sonra dinde zaruri olarak bilinen hususları da iki kısımda inceleyebiliriz. Birincisi Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek insanın Müslüman niteliğini kazanabilmesi için bunu bilmesi kesinlikle zorunludur. Yani günümüzde bile tasavvufçusu bile kelime-i şehadet söylemenin Müslümanlık şartı olduğunu bilir değil mi? Yani bunu söyledi halde şirk koşar ayrı mesele. Ama din ne girmek için, İslam dinine girmek için bu sözün gerekli olduğunu zararı olarak herkes bilir. Yani zorunlu olan ilim bu. İnsan bununla ancak Müslüman ya da mümin niteliğini kazanır. Bu şehadeti bilmeyen ve bunu diliyle söylemeyen bir kimse bu dünya hükümlerine göre Müslümanlar arasında sayılmaz. Bu konuyla ilgili zaten e, bu sohbetlerin yani... Ee, tekfir mi teslim mi serisi olarak başladığımız bu sohbetlerin ilkinde de ele alınmıştı. Gelelim ikinci kısma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir takım şer'i hükümlere dair emir ve amellerini pek çok kişinin huzurunda yapıp söylemesi ve bu konuyla ilgili bilginin Müslüman arasında yaygınlık kazanması, bunların vacip, farz ya da yasak oluna dair haberin bizleri herkesin herkesten nakletmesiyle birlikte bu işin hükmünün farz olduğuna ya da yasaklanmış olduğuna dair Müslümanlar arasında herhangi bir ihtilaf söz konusu olmaksızın icma ile nakledilmiş olmasıdır. Örnek vermek gerekirse faizin haram olduğu gibi, zinanın haram olduğu gibi, içkinin haram kılındığı gibi. Bunlar hakkında hiçbir Müslüman ihtilaf etmez değil mi? Ama müziğin haramında itiraf ederler. Neden? Bu konudaki yasaklar herkese ulaşmamıştır çünkü. bu da bir kısmı tevil etmiştir. Bir takım nasıl Dolayısıyla müziğin haram olduğunu inkar eden e, ne mutlak manada kafir diyemeyiz. Ancak ona ilgili nasları ulaştırır. O nasları inkar ederse o zaman e, kafir hükmü gerçekleşir. Ama zinayı, hırsızlığı, içki içmeyi haram olduğunu inkar ederse e, kelime-i şehadet getiren birisi, Kur'an'ına muhatap olan birisi nedir? O dinden zararlı olarak bilmesi gereken bir şeyi inkar etmiştir. Müzik gibi değil bak. Meselenin anlaşılması için diyor bu örnek yani bu gibi durumlar bizlere mutlaka tasdik etmeyi zorunlu kılan bir yolların nakledilmiş olmalı ve o durumla ilgili hüküm işteat alanının alanının ve hata ihtimalinin dışına çıkmış olmalı diğer taraftan yine aynı hüküm hala Müslümanlar arasında yaygın olarak bilinmekte doğruluğu kabul edilmekte insanlar arasında açıkça ona göre amel edilmekte o kadar ki bir grup Müslüman arasında bir süre yaşayan her insan onların hallerinden ve açıkladıkları sözlerinden bu farz ve yasakları bilmemesine imkan kalmamaktadır. Artık bundan sonra böyle bir kimseden bunları bilmediği iddiası yahut bunların sıhhatiyle ilgili herhangi bir tartışmaya girmesi kabul edilemez. Mesela farz namazların farz olduğu, bir gece ve gündüz boyunca onların beş vakit namaz olduğu, yolcu olmayan için her birisinin rekatlarının sayısı, namazdaki genel hareket ve davranışlar, Kabe'ye yönelmenin, kıyam, ruku ve vücudun bulunduğu, Ramazan ayında oruç tutmanın gereği, Beytül Haram'ı hac etmenin gereği, Müslümanların zengin olanlarının mallarından bir miktar zekatın farz olduğu, Müslümanların kanlarının, mallarının ve ırzlarının haram olduğu gibi hususlar. Bundan önce de belirtmiş olduğumuz gibi bu şeri hükümlerin bilindiğini farz etmenin esası, açıkça bunlarla pek çok amel edilmiş olmasıdır. Böyle bile olsa, yani bunlar, bunlar da bile böyle.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 Açıkça bunlarla pek çok amel edilmiş olmalıdır. Böyle bile olsa yani bunlar bunlarda bile böyle. Mesela bakın, bir cariyesini azat etmek isteyen bir sahabe vardı hatırlarsanız. Ömer radıyallahu anhu'nun hakkında hükmünü hatırlayın. O kadın işte Meru'dan bir kaç dirhem karşılığında e, hamile kaldım diyor ve bunu basit bir şey olarak görüyor. Zina ile ilgili yasağı bilmiyor. Evet. Evet, e, Müslümanlar arasında ikame eden herhangi bir kimsenin bunları görmemesine, kulağına ulaşmamasına ve bu gördükleriyle kulağına ulaşanların zorunlu olarak bu usları bilmesini gerektirmemesine, herkesin bunların vacip olduğunu kabul ettiğini, bunların Yüce Allah'ın teşriğiyle İslam'ın farzlarından bir farz olduğu hakkında hiç kimsenin ihtilafının, şüphesinin bulunmadığını e, bilmemesine imkan yoktur. Dinden zorunlu olarak bilinen hususlar kaydesiyle ilgili olarak yüce Allah'ın kitabında ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde herhangi bir nasıl yoktur. Yani herhangi bir ayet veya hadiste dinden zaruri olarak bilinmesi gereken şunlardır diye bir ayrım getirilmemiştir. Bu insanların durumundan çıkartılan ve vakadan görülen elde edilen bir sonuçtur. Gaybı Allah'tan başka hiç kimsenin bilemediğine göre Kaybi olarak hiç kimse bu kaydın dışında istisnaların da bulunmasının imkansız olduğunu, dolayısıyla bilgi edinmiş olduğu farz edilen şartlara rağmen bilgi sahibi olmayan kişi olmadığını kesin olarak ileri sürmek hiç kimse için mümkün değildir. Bu bakımdan İslam fakirlerinin cumhuru şayet kişinin fiilen o bilginin, o ilmin kendisine ulaşıp ulaşmadığı konusunda şüpheyi gerektirecek bir hal varsa ve bizler bu konuda kesin bir bilgi ve kanaat ileri süremiyorsak o takdirde bu kişinin sorumlu tutulmaması, Bilgisizliği dolayısıyla mazur kabul edilmesi gerekir, bu gibi şerif hükümleri tümüyle veya kısmen bilmemesi ya da bunlar kabul etmemesi dolayısıyla iman sıfatı ondan kalkmaz görüşündedirler. Böyle bir kimseye sadece hak tebliğ edilir ve bilmediği şey ona öğretilir ki bu konuda ona karşı delil yani hüccet ikamesi yerine getirilmiş olabilsin. Herkesin nakli ve icmağın kendisine açıkça zahir olduğu bir kimseden ise herhangi bir tartışma veya ret kabul edilmez. Yani artık ilim ulaşmış kendisine. Herhangi bir şüphe kalmamış, itiraf kalmamış. Bu konuda fiilen e, olmuş bir örneği e, söylediğim gibi Abdurrahman bin Hatib'in Arap olmayan, Acemlerden, Arap dilini de bilmeyen bir cariyesinin e, zinasıyla ilgili olarak örnek vermiştik. Bazı kimseler Güce Allah'ın kim alan indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir mealindeki buyruğundan sadece veliyül emr anlamında yöneticinin veya hakimin kastedildiği vehmine düşmüşlerdir. Bu doğru değildir. Ayet-i kerime, Yüce Allah'ın dini hakkında hüküm veren herkesle ilgili olarak umumi bir hüküm taşımaktadır. Bu hüküm verenin veliyül emr olması yani Müslümanların yöneticisi olması, kadı veya mühtü ya da avandan herhangi birisi olması arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü delilsiz olarak nassım tahsisi yani kapsamının daraltılması, özelleştirmesi şerhan caiz olmayan bir durumdur. Hüküm herhangi bir konuda bir emrin infazı demektir. Dinde ise bu haram kılmak, vacip kılmak, mutlak olarak mübah kılmak, mekruh kılmak gibi şeylerdir. O halde hüküm bir emrin infazı veya eşyaya ya da fiiller için şer'i niteliğin konulması demektir. Esasul belagada zemahşeri şöyle der. Birisini hakem kabul ettiklerinde hakkemuhu derler. Hadiste ise cennet muhakkimlerindir denilmektedir. Muhakimler ise öldürülmek ile Müslüman olarak kalmak arasında istedikleri hükmü vermeleri kendilerinden istenip İslam üzere sebat etmeyi seçen kimselerdir. Kadı önünde muhakemeleşmek, hükmü vermek üzere davayı ona getirmektir. Hükümleri üzerine alan da anlaşmazlıkları karara bağlayan kimse demektir. Muhtar-ı sıhhah da da şöyle denilir. Hüküm, kaza, aralarında hüküm verdi, onun lehine ya da aleyhine hüküm verdi denilir. Hakim, İşleri oldukça sağlama bağlayan kimse demektir. Tahkim etmek sağlamlaştırmak anlamına da gelir zaten. Bir kimseye mesela malı hakkında hüküm vermek yetkisi verirse o o konuda onu tahkim etti denilir. Yani hakem kıldı. Hüküm, Müncitte de hükmetti. Bir iş hakkında birisinin lehinde ya da aleyhine veya aralarında hüküm verdi demektir. İşte onu tahkim etti. Yani onu o konuda ona hüküm verme yetkisini verdi işte tahakküm, tahakküm etti. O konuda şahsi görüşle veya hüküm vermek için açık sebebini ortaya çıkartmamak suretiyle çıkartmak suretiyle karar ve hüküm verdi demektir. Bir şey hakkında ihtikam etti. Yani o işte dilediği gibi tasarruf etti. Hüküm, kaza demektir. Hakem, hükmünü infaz eden kişi. Hakim, ayır dedici, fasl edici. Hükmün manası bu olduğuna göre Allah'ın dini hakkında bir itikada sahip olan herkes o itikadı ile itikad ettiği şey hakkında hakim olur. Yani hüküm veren olur. Allah hakkında bir şey söyleyen herkes söylemiş olduğu şeyle hakim olur. Bir ameli işleyen her bir kişi işlemiş olduğu o ameli ile hakim olur. Yani içki içen ameli olarak ne yapmıştır? İçki içmeye hükmetmiştir. İçki içmek Allah'ın indirdiği midir? Değildir. Dolayısıyla Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiş olur. Peki içki içenin kafir olduğu söylenmiş midir? Bilakis dinde e, nasıra bakılırsa ona içki içme hattı uygulanır. İrtizat hattı uygulanmaz. Ve bu konuda velül emr, kadı, müftü ya da başka herhangi bir kimse arasında herhangi bir fark yoktur. Hepsi birbirine eşittir. Bundan önceki açıklanmalarımızda Yüce Allah'ın kitabından ve Rasulullah sünnetinden deliller getirerek şu hususu ortaya koymuş idik. Müslümanlar arasında Allah'ın emrine aykırı olarak bir amelde bulunan bir kimse, şehadet kelimesini söylemiş olmasına rağmen iman sıfatını, o ameli işleyen kişinin üzerinden kalktığına hükmeden özel nasların istisna ettiği haller dışında kafir olmaz. Buna göre ameliyle hakim durumda olan bir kişi inkarcı olmaz hali müstesna, inkar etmenizi sürece ayet kermenin Kerime'nin genel ifadesinin dışına çıkmış olur. Velül emrin ya da kadının Yüce Allah'ın hükmüne aykırı olarak herhangi bir emrin, herhangi bir işin infaz edilmesine emir verdiği zaman hükmünün ne olduğuna dair fukuanın tavırları birbirinden farklıdır. Söz konusu bu farklı tavırlara e, tahavvî akidesinin şerhinden ilk sohbetimizde nakilde bulunarak işaret edilmişti. Bunun sadece lafsi bir ihtilaf olduğunu, isim verme konusundaki anlaşmazlıklardan öteye geçmediğini belirtmiştik. Çünkü ehli sünnet vel cemaatin bu konuda icma şöyledir. Bir emri infaz eden yahut o emrin infaz edilmesini emreden anlamında olmak üzere hakim eğer bu emriyle Allah'ın hükmüne aykırı bir emir ve hüküm vermiş ise onun inkarcı olmaz hali müstesna iman sıfatı ondan kalkmaz. Ancak inkar ettiğinde kalkar. Konuya bir parça açıklık getirmek amacıyla Yüce Allah'ın yardımını isteyip şöyle söylüyoruz. İmanın manası hakkında söz söyleyen fukahanın görüşleri dört noktada toplanır. Birincisi, imanın sadece kalp ile tasdiklerin ibaret olduğunu söylemek. Yani onu sadece kalp ile bilmek olarak kabul etmek. isterse diliyle buna aykırı olan bir şey söylemiş olsun. Bu görüşte olanlar İslam'dan çıkmış olur. Böyle diyen, iman sadece kalp ile tasdiklerin ibarettir diyen dinden çıkmış olur. Nitekim, Cehmiye ve maturi bir kısmı bu iddiada bulunmuşlardır. Ee, i̇sterse diliyle buna aykırı olan bir şey söylemiş olsun fark etmez. Bu görüşte olanlar İslam'dan çıkmıştır. Çünkü dil ile söylemeyi şart gören sarih nasıl inkar etmiştir. Yine bu görüş doğru olsaydı Firavun'un Müslüman olduğuna hükmetmek gerekirdi. Çünkü Firavun, Musa Aleyhisselam'ın Yüce Allah tarafından gönderilmiş bir Rasul olduğuna kesinlikle kanaat getirmişti. Neml suresi 14. ayetinde şöyle ifade edilir bu. Vicdanları da bunlara tam bir kanaat hasıl ettiği halde zulüm ve kibir ile yine bunları inatlarından inkar ettiler. İsrail 102. ayetinde de andolsun bunları göklerin ve yerin Rabbinden başkasından indirmediğini bilmişsindir Buyruluyor. Yine bu görüşe göre Yahudilerin de Hristiyanların da cennetlik olması gerekirdi. Çünkü onlar da Allah'ı tanımış ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sen'in Allah tarafından hak resul olarak gönderilmiş olduğuna sağlam olarak kanaat getirmişlerdi. Bakara 146'da belirtilir bu. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, o peygamberi öz oğullar gibi tanırlar. Öleyken işlerinden bazı kimseler kendileri bilip durdukları halde yine de haklı gizlerler. İkinci kısma keslime gelelim. İkinci sınıfa İman sadece dil ile söylemekten ibarettir. Kalbin bu konuda itikana yani tasdikine gerek yoktur derler. Bu şekilde söyleyenler de İslam'dan yine çıkmış olurlar. Çünkü bunlar kalbin tasdikinin zaruri, zaruri olduğunu belirten açık nası inkar etmişlerdir. Bey yine 5. ayetinde ne buyruluyor? Halbuki onlar Allah'a onun dininde ihlas ve samiye sahibi ve muahhitler olarak ibadet etmelerinden başkasıyla olunmamışlardı. Yine bunlar aynı zamanda dilleriyle iman ettiklerini söyleyip de kalplerinde iman etmemiş olan münafıkların yalancı olduklarını, onların ateşin en derinliklerinde olduklarını belirten açık seçik Nas'ları inkar etmiş olmaları dolayısıyla İslam'ın dışına çıkmış olurlar. Üçüncüsü, imanın tasdikten ibaret olduğunu yani kalp ile iman dil ile söylemek olup artık eksilmediğini söyleyenler. Emir ve yasaklara gelince bunlar imanın şer'i hükümlerinden olup imanın kendisinden değildir. Bunları iman diye adlandıran Yüce Allah'ın Allah sizin imanızı, yani Beytül maktise döner kılmış olduğunuz namazlarını zayi edecek değildir şeklindeki ayetlerinde bu gibi amellerin iman ile adlandırıldığı e, naslara gelince bu isimlendirme mecazidir e, derler. Ebu Hanife e, bu görüştedir. Nitekim Ebu Hanife'de fukaha mürcesi denilmiştir. E, yani bu söz mürcelere ait bir sözdür. İman artık eksilmez. E, ameller imandan değildir gibi sözler. Ebu Hanife'nin bu görüşünden dönüne dair nakiller de var ayrıca. Dördüncüsü, Müslüman fukahanın büyük çoğunluğunun görüşüdür. Bu görüşe göre iman, şer'i bir ıslah olup, manası kalp ile tasdik, dil ile söylemek, azalarla amel etmek, yani emir ve yasakları yerine getirmektir. Kalp ile tasdik artıp eksilmez. Bu imanın bir kısmıdır. İman, itaat ile artar, masiyat ile eksilir. Müslümanlar arasındaki yani üçüncü ile dördüncü görüşün savunucuları arasındaki, yani ilk iki görüşün küfür olduğunu söyledik. Üçüncü yani Ebu Hanife'nin gayri olduğu görüş e, tekfir edilmiyor bak. Dördüncüsü ehl-i sünnetin e, itikadıdır. E, bu üç ve dördüncü görüşün savunucuları arasındaki imanın neyin adı olduğu konusundaki e, bu ihtilafa bağlı olarak onlar aynı şekilde emri infaz etmek yani gerçekleştirmek, yerine getirmek ya da emrin infaz edilmesini emretmek manasıyla Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek davranışını adlandırmakta da ihtilafa düşmüşlerdir. Amelin imandan olmadığını imanın emretmiş olduğu şer'i hükümlerden ibaret olduğunu amellere mecaz yoluyla iman adının verileceğini söyleyenler bu gibi bir kimseye yine mecaz yoluyla kafir denileceğini söylemişlerdir. Yani e, şer'i hükümler imandandır diyen kimseler de böyle bir kimseye ameli küfürle kafir ya da küfrün donunda, küfrün altında bir küfür demişler. Yani insanı e, imandan çıkartan küfür olarak adlandırmamışlardır. i̇bn Abbas'tan sayı nakitlerle gelmiştir bu söz zaten. E, Maide suresinin 44, geçen, 44 40, 45 ve 47. ayetlerine geçen e, ifadelerdeki e, Allah'ın indirilerek hükmetmeyenler kafirlerin, zalimlerin, fasıkların, takendilerin, tır sözünü eee küfrün altında bir küfür fıskın altında bir fısk zulmün altında bir fuzk şey zulmün altında bir zulüm yani dinden çıkarmayan olarak e, ifade etmiştir. Diğer bazıları da şöyle demişlerdir. Eğer bu amelde bulunan kimsenin İslam'dan çıkmadığına dair icmadan delil bulunacak olursa bu ayetin tahsis edilmiş olduğu ve onu kapsamadığı anlamına geleceğinden onu kafir olarak adlandırmak caiz değildir. O bir fasıktır. Emre muhalif olarak amel eden herkesin durumu neyse, onla durumu odur. Bir şeye ya da fiile Allah'ın emrine muhalif olarak şeriz fat veren anlamda olmak üzere emre muhalif hüküm veren hakime gelince, bu icma ile Allah'a ve Rasul'e muhalefeti caiz gören ve kendisi tarafından bilinen nasıl inkar eden kişi olmaz. Hase bile kafirdir, müşlittir. Şimdi bu durum açlık kazanına göre dinden zaruri olarak bilmesi gerekenlerin tarifiyle ilgili olarak yaptığımız açıklamaları bildiğimize, Müslüman'ın zarur olarak Yüce Allah'a itaat etmeyi açıkça bilmesi gerektiği konular ile, konu hakkında Allah'ın emri ve bunun hükmü kendisine ulaşmadığı sürece, Allah'ın emrine muhalif olan hükmü bilmesine imkan olmayan şeyler arasındaki farkı açıkça gördüğümüze göre, kim Allah'ın ve hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir ayet-i daha önce açıklanmış bulunan diğer ayet-i kerimelerden çıkartılan hükümler hakkında, Bunlar dinlen zarur olarak bilinen bir şeydir şeklinde fuqa'dan hiçbir kimsenin demediğini bildiğimize göre şu anda insanların durumunun onların büyük çoğunluğu tarafından bu ayetin ihtiva ettiği mana ile diğer ayetlerle birlikte delalet ettiği şer'i hükümleri bilmediklerini ortaya çıkardığına göre sahih haberlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in basarak "Allah'ım sen ona tevili öğret" dediği büyük sahabe İbn Abbas radiyallahu anhu'man ee, Yemenli diğer tabi, Bu ayet-i kerime zahiri manasıyla ve mutlak ifadesi üzere anlaşılmamalıdır. Kafir, Allah'ın indirdiğini inkar edip ondan başkasıyla hükmeden kimsedir. Yani inkarla birlikte. Allah'ın hükmünü kabul edip bir konu hakkında o hükme muhalif olarak hükmeden bir kimse ise zalimdir, fasıktır dediklerini bildiğimize göre. Süddi, ata ve bütün ehl sünnet fakirleri de aynı görüşlü olduğuna göre. Fıkıh kitaplarında insanlar arasında elde dolaşan Kur'an tefsirlerinde tedvin edilen hüküm bu olduğuna göre bütün bunlara ek olarak inkarın açıkça ortaya çıkması ise oldukça ince ve nazik bir konu olup özellikle İslam şiarlarını açıkça yerine getirdiği belli olan kimseler için değişik görüşlerin olduğu bilindiğine göre bu ayet-i kerime ile onun taşımış olduğu hüküm dinde zararı olarak bilinen huslardandır şeklindeki sözleri söyleyenlerin bu sözlerine dayanak ortaya koymuş oldukları ve insanların büyük çoğunluğunu tekfir ettikleri hükümlerin doğru olmadığı açıkça ortaya çıkar. Gerçek şu ki herhangi bir meselede hakkın hangisi olduğunu açıkça bulamayan ya da bir konuda Allah'ın hükmünü anlamaktan alize düşen yahut da onun bilgisi ayet vadislerden şeri hükümler çıkartmaya yeterli olmayan kimsenin üzerine düşen doğrusunu yanlışından ayıramayacağı usularda herhangi bir hüküm vermekten çekinmektir. Çünkü Allah böyle davranmayı ona yasaklamış bulunuyor. İsra 36. ayetinde bilmediğinin peşine düşme buyurmuştur. Bir başka ayette Araf 33. ayetinde de ki Rabbim ancak hayasızlıkları, onların açığını gizlisini bununla beraber her türlü günahı, haksız isyanı, Allah'a hiçbir zaman bir delil, delil indirmediği herhangi bir şeyi eş tutmanızı, Allah'a bilmeyeceğiniz şeyleri isnat etmenizi haram kılmıştır. Ömer bin Hattab radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve defalarca sormasına rağmen kelale ayetini anlamaktan acze düştüğünü, bununsa imana hiçbir şekilde zarar vermenine dair haberden daha önce bahsetmiştik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, tahkim meselesinde böylece işlemiş olduk. Ve tekfir mi teslim mi sohbetlerimiz burada son buldu Allah'ın izniyle. Önümüzdeki haftalarda inşallah e, önce dinde fıkıh ile ilgili bazı şeyler yani dinde delil olan hususlar, olmayan hususlar, e, kitap, sünnet, icma, e, kıyasın ve taklidin haramlığı, ondan sonra iman meseleleri, fıtrat, iman, fıtratta kulluk, imanda kulluk, tevhidde kulluk gibi meseleleri e, tekrar bir dönüş yapacağız e, detaylı olarak incelemeye dönüş yapacağız inşallah. Şimdi bu konularla ilgili olarak bir soru varsa veya konu dışı alalım. Yoksa Benim başka... Var. Evet. Bir, 80 gram altına olan kişi konu şeysini verecek mi? Zekat mı? Gelir? Şimdi zekatta ölçülerde Medine ölçüsü esas alınır. Bazı ölçülerde Mekke ölçüsü, bazı ölçülerde Medine ölçüsü esas alınır. Hiçbir zaman Kufe ölçüsü esas alınmaz. Dolayısıyla 84 gram altını olan kimse üzerinden bu altını edinmesinden bir sene geçtiği andan itibaren onu, onun zekanını çıkarmakla mükelleftir. Şimdi 80 gram varmış birisine 200 milyonda kuyumcuya borcu var. Bu kişi sordu senin kitabın, baktım orada. Yine de bir sorayım dedim. Borcu değil, tam olarak o miskal tamamlanacak. Bir de burada şunu dikkate alacağız, ee, bunun tabi sadece altını yoktur. Bunun yanında zekata tabi olan şey, e, mallarıyla birlikte 84 gram altın nisabına ulaşıyorsa o zaman üzerinden de bir sene geçmesi şartıyla o zaman üzerine vacip olur. 75 gram var, kendisi çalışıyor, temin anlattığım gibi. Oca yani boşluğu, olduğu, boşluğu olduğundan şey olmaz. Üzerine nisap düşmez. Kocasının kendisi de kumayzını teki. Temin anlatalım. Evet. İkinci şey, e, sorum. Bir kişi bir kişiyle zina etse daha sonra bunun günah olduğunu bilip de onunla övlense bunun hükmü yani? Bunun hükmü zaten Nur suresinde e, belirtiliyor baş taraflarında. Zina edene ancak zina eden e, habis ancak habis Tayyip ancak Tayyip yakışır diyerek ayette belirtiliyor. Sonra zina eden birisiyle zina etmeyen birisinin evlenmesi meselesi bazı insanlar tarafından soru işareti haline getiriliyor. Fakat ayetlerin devamına baktığımızda, Nur suresinin 5. ayetine baktığımızda ancak tövbe ederlerse müstesna diyor. Demek istediğim ben bekarım. Evet. Bir genç kızı seviyorum. Gezdik tozdu. Yanlışlıkla işte o işi yaptık. Evlendik. Tövbe edip bir şey demeyi. Şey deme. Tövbe ettiğini siliyorum. Yani. Evet. Şimdi e, dünyada bu hüküm uygulanmazsa, onun cezalandırılması, yani zinancız ahirete kalır. Dünyada uygulanması ahiretteki cezayı hafifletir. Naslarda böyle gelmiştir. Ama şu düzende bunun uygulama şeyi olmadığından, böyle bir imkan olmadığından ahirete kalıyor bunu şeyi. Evlenmelerinde bir şey yok. İkincisi, bir kişi mesela, Müslüman bir kişi. Diyelim Yahudi, Hristiyan veya işte kafir. Bir bayanda evlendi. Onu işte la ilahe illallah diyerek Müslüman etti. Bunun da sevgisi var mı? Şimdi e, bunun evlenmeyle bir alakası yok. Herhangi bir kimsenin hidayetine vesile olan bir kimse üzerine güneşin doğduğu her şeyden e, daha hayırlıdır. Yani bir, bir, birisinin vesilesiyle Müslüman olmaz. Şimdi evliğe gelince e, Yahudi ve Hristiyanlar, Hristiyan kadınlarla Müslüman erkeğin evlenmesi mekruhtur. Müslüman kadının Yahudi ve Hristiyan erkekle evlenmesi haramdır. Ee, Müslüman erkeğin kitapsız bir kafirle e, evlenmesi ise caiz değildir. Mesela bir Şii ile evlenmesi kesinlikle caiz değildir. O, tabi Tabii Hristiyanla evlenmesi mekruhtur ama Şii ile evlenmesi caiz değildir. Şiiler, Şiiler derken biz tabi burada veya Sufi ile de evlenmesi caiz değildir. Ee, biz burada genel bir ifade kullanıyoruz. Yalnız kişilere, muayyen şahıslara indirdiğimizde bunun tetik edilmesi lazım. Çünkü Şiilerde ne vardır? Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetine imansızlık vardır. İnat vardır, inkar vardır. Şeyleri hakkında, imamları hakkında inanışları vardır. Pek çok inanışlarında sufiler de onlara muvaffakat eder. Allah'tan gayrısından medet konusunda da böyle. Ama muayyen şahıslara indirdiğimizde bunların yaptıkları şirktir, Fi fiilleri şirktir, küfürdür ama... Manyen şahıslara indirdiğimizde la ilahe illallah demesine rağmen bunlar yapıyor. Cehaletinden yapıyor. Bu cehalet oradan kaldırılıp hüccet ikame edilmesine rağmen o o fiiline devam ediyorsa, tarikatına, tasavvufuna devam ediyorsa onunla evlenmek caiz değildir artık. Şimdi bir e, sorum seferde oruç. Seferde oruç tutmak iyilikten değildir bu Peygamberin esatvesi. E sahabelerden gelen rivayetlerde e, biz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile birlikte yolculuğa çıktığımızda İçimizden kimimiz oruç tutardı, kimimiz tutmazdı. Ne tutan tutmayana karışınırdı, ne tutmayan tutana karışırdı. E, fakat bir başka rivayette şöyle gelir. E, bir seferde e, yolculuk esnasında e, bu yolculara, bu sahabelere büyük işler düştü. E, oruç tutan insanlar o işlerden aciz kaldı. Oruç tutmayanlar o işleri yerine getirdi ve Peygamber Hesatü Vesselam bu yolculukta oruç tutmayanlar oruç tutanlardan daha çok ecir aldı buyuruyor. Ejra alıp götürdü buyuruyor. Ben, o olay için getiriyor. O olay gittiğimiz zaman tutabiliriz yani. Ya, Tabi seferde oruç tutanlar engellenmemiştir. Onu onu sorarım. İster tutar ister tutmaz. Şimdi bir de Buhari kitabında yazan Hanefi demiştim. bu ahırma geldi. Ha, Buhari e, şimdi Sahih Buhari 16 cilt tercüme edilmiş e, Fetül Bari. Şu anda 14 cilt çıktı. 15. cilt fesrist olacakmış. 14 cilt de tamamlandı. Bu 14 cildin tamamında bu eserin tamamı var. Başlıklarıyla, bab başlıklarıyla birlikte işte sahabelerden gelen mefquf rivayetlerle birlikte tam metin var. Ayrıca İbn Hacer'in de Fetul Bari'den yaptığı şerhlerden Ehli Sünnet itkhanu uymayan bazı kısımlar çıkarılarak bir de bazı gereksiz görülen, Türk okuyucular için gereksiz görülen bazı açıklamalar çıkarılarak hazırlanmış. Tam metindir Fethülbari. Bari. Ee, Tecrid-i sarihe gelince yani sizin elinizde olan daha önce Diyanet tarafından 10 cilt halinde yayınlandı bu. İlk cildi e, hadis usulüne dair faydalı bir eser. Sadece ilk cildini tavsiye ederim onun. Geri kalanında e, sahih olan da o, uydurma olan da zayıf olan da fakirlerin e, hak olan da batıl olan da görüşleriyle şerh edilmiş. Yani Buhari'nin muhtasarı şerh edilmiş onda. Şimdi buradaki sorum Halifler'in e, Buhari'den getirdiği namaz görüşünde eller kaldırmak tekbir. Onu neden duyurmuyorlar? Yani şimdi onu da tercüme etmişler. Valla o haneflerin sonunu. Ondan sonra... Bir de şey... Yok diyoruz. mu orada? Buharda var. Evet, buharda buharda var. var. Yani şeyde yok mu diyorum ondan tercüme ettikleri. Var. Onda da var. Şimdi bu sorumda İbn-i Ömer radiyallahu anh Hazreti Peygamberler diye namaz bularken diyor. Cemaatten birisi Allahu Ekber, Kebira ve Elhamdülillah, Keselah. Sübhanallah, Yükseltü ve de, Elhamdülillah dediğini. Evet. Ve ben bu sözü hiç terk etmedim diyor. Bu söz namaza ilk başlarken tekbirde mi acaba? Rivayette mi? nasıl geçiyor? Sadece bu şekilde geliyor. Benim bildiğim onu rükûdan doğrulunca söylüyor. Bende şey yok. Ben öyle hatırlıyorum yani. Nasıl olduğu yoksa? Allah şey dahi yok. bilir de. Benim hatırladığım rükûdan doğrulunca söylüyor onu. Bir rivayette öyle geliyor. Bir rivayette... fi. E... <gülüyor> Ee, bu bunu söylüyor sahabe. Bunun üzerine Peygamberimiz de bundaki bol ejri söylüyor. Meleklerin 30 küsur meleğin. Durumda, bu bu bir de o o, o da geliyor. Yani bu şekilde de zikrettiği de geliyor. Evet. Hatta bunda semanın katları bu sözlerle açıldı ya. Evet. Ekmeyonlar radyolar bu o günden sonra bu sözler terk etmemiliyor ama neresinde olduğu geçmiyor. Evet. Ben de onu merak ettim acaba. Yani bunu araştırmak lazım. Yani başka rivayetlerde yeri belirtiliyorsa o tespit edilir inşallah. Onu sahih müslimde Müslim'i okumuştum. Bunu mu? Hı -hı. Ben rükudan doğrulunca diye hatırlıyorum. Estağfurullah. Bir daha bakıyorum. Da, Oca Semillâhu'l-i Menhamideh'i diyor. Allah'u yetiyor. İşte ondan sonra yok. Işte onu on... okuduğu için ben de alışettim. Biz Semillâhu'l-i diyoruz. Fakat sahibi herhalde bunu yapıyor ve peygamberimiz evet. arada geliyor. Şey bak, Semillâhu'l-i Menhamideh'i diyen kim? İmam. Evet. Cemaat Semillâhu'l-i evet. Menhamideh diyor mu? Demiyor. Yok, demiyor. Yani orada söylüyor onu. Allah alem. alem. ben öyle hatırlıyorum. Bak bir o rivayet var bir de bu var yanlış hatırlamıyorsam bir tane daha zikir var böyle rukudan sonra söylen. O ayrı. <gülüyor> <ve gülüyor> Milüs semawat ve mil ard ve mil emashite min shaymin şey bad diye. Ona bir bakalım tekrar inşallah. Sahih müslimde diyor hocam. Müslüm. Ee, Müslüm. Üçüncü cilt. Sahih Müslimin 3. cilt. Yani. Hangisinin Davud ki? Bakalım inşallah. Evet başa. Sonra Bayt beyni ve beyni hatayayi. şeytan Evet sonra Yani naslarda gelenleri okuyabilirsiniz. Peygamber esad yani. Yani Sübhaneke okunacak diye bir şart yok zaten. Peygamber Esad-ı evet. Vesselam bazen Sübhaneke okurdu, bazen ve ve çiylezi, sematvel, Art duasını okurdu, bazen işte e, Bayit Beyni ve Beyni Hatayayı duasını okurdu. E, bunun gibi Naslar'da gelmiş dualardan herhangi birini tercihte serbest bırakılmış. Yani buna Tenevi Vat deniliyor. Evet. Ben Sübhaneke'li ben de, sünnetlerde Bayit Beyni'yle farzlarda e, bu şekilde olur mu? Yani bilmiyorum böyle genelleştirmek yani bunu siz kendiniz ferdi olarak belki yapabilirsiniz de ya, başkalarına bu şekilde bir dinde bir hüküm gibi şey yaptığınız zaman bir kaydı haline gelir bu. Sübhaneke şeyden geliyor hocam. Hazreti Ayşe'den yani Ayşe radiyallardan geliyor. Ama işte Sübhaneke sadece nafile namazlara Allah'ın bayit beyni de sadece farz namazlara tahsis ettiğiniz zaman bu Hadislerde gelmeyen bir tahsisi tahsis etmek olur. Yani naslarda gelmeyen bir sınırlamayı ortaya koymak olur. Biz sadece e, bu işlerde en selametli yol yani dini tebliğde en selametli yol naslar nasıl gelmişse o şekilde nakletmek. Artık kim nasıl tercih ediyorsa kendi ferdi planda tercih edecek. Ama bunu başkalarına e, da tavsiye eder hale gelir zaman bidat böyle yayılıyor zaten. Kamu Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve teyideke ve eşhedü la ilaha illante ente ve esteğfuruke ve etûbü ileyk